Radyo Agos. Voghjin Sirel Radio on gntrogner, ays chapat tartsial agos Ay salavu tarziyel yaz yes, Fakrad Estukiyanız. Ee, Bizi varayam hağurduğumu. Yem inç besan men şafat girenk. Tarziyel menün nütörü nağp Agosi oragarken Agosi eteren Ayşap ve Çintibin meçlur bir daha Nüteru ayşor anvani mortapan Pişik professor Hagop Kotogyani Hagop Gecenin <gülüyor> Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri bu haftaki Radyo Ağustos programında tekrar ben Pakradas Türkiye'nin bir buçuk saat boyunca birlikte olacağımız programda e, yine Türkiye'nin gündemini. Türkiye-Ermeni Topluluğunun gündemini daha ağırlıklı olarak da muhtemelen e, Agos'un penceresinden e, takip edeceğimiz bir program gerçekleştireceğiz. Program boyunca bir konuğumuz da olacak. E, bu haftanın gündemi e, gene ve bir daha ve bir kez daha artık e, gitgide usanç verici hale gelmiş olan e, Türkiye'deki Ermeni Topluluğunun patriğini seçememe mevzusu. Bu mesele biliyorsunuz geçen hafta da üzerinde ağırlık kullanarak durmuştuk. Bir anlamda kilitlendi. Çünkü devlet bu sürece müdahale etti ve müdahalesinde de mevcut patrik ölmedikçe seçim yapamazsınız anlamına gelen bir kilit bağladı sürece. Dolayısıyla bu hafta Ağustos'un başlığı da tek çıkış yolu seçim ifadesiyle çıktı ee, şunu söylemek gerekir ki bu konuda Ağustos peki de Türkiye Ermeni basını içerisinde yalnız kalan bir organ çünkü e, diğer gazetelerimiz bu süreçle oldukça barışık halde eder. Barışıktan ziyade yani şeriatın kestiği parmak acımaz misali devletin kararına karşı gelinmez durumundalar. Lakin bu mesele devletin kararına karşı gelinir gelinmez meselesi değil. Böyle bir müdahale kabul edilebilir edilemez meselesidir. Çünkü eğer bir hukuk varsa, eğer bir gelenek varsa, eğer bir temayül varsa... Bizim bu oldu bittiye, bu dayatmaya rıza göstermememiz gerekir. Rıza göstermeyince elimizden gelen bir şey mi var? Yapabileceğimiz bir hareket mi var? Varabileceğimiz bir yol mu var? Hayır yok. Bunu muhtelif e, faktörlerle, muhtelif deneyimlerle, bazen acı deneyimlerle gördük, görüyoruz. Göreceğiz de, yarında da çünkü gerçekten de e, devletin, ben böyle istiyorum dediği zaman buna fazlaca aşma, bunu fazlaca hayır öyle şey olmaz deme lüksümüz yok. Nitekim bir yana bırakalım şu an Patrick seçimini. Başbakanımız Almanya Başbakanı ile görüşmeleri yaptı. Görüşmelerin sonunda öyle bir mesaj verdi ki hani neredeyse neyin ne olacağı belliydi. Ve Deniz Yücel ertesi günü tahliye edildi. Üstelik de bir duruşmaya da çıkmadan tahliye edildi. Bir yıldan uzun zamandır Deniz Yücel gözaltındaydı, tutukluydu. Haklarından mahrumdu, hakkında bir iddianame yoktu. Başbakanın bu açıklamasından sonra 3 sayfalık bir iddianame. Mahkemenin bu iddianameyi kabul etti. İddianamede Deniz Yücel'e işlediği suçlardan ötürü 18 yıl hapis cezası talep ediliyordu. E, fakat... İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte tahliye de edildi Deniz Yücel ve ülkeden de ayrıldı. Aynı saatlerde 3 e, önemli gazeteci e, müebbet hapis cezasına çarptırıldı Türkiye'de. Dolayısıyla dediğim gibi e, devletin yapabileceklerin sınırı açık. Yani devlet istediği anda istediği şeyi istediği gibi eğebilir, bükebilir bu doğrudur. Ama mesele bunlar rıza gösterip göstermemektedir. Mesela devlet ne yapsa iyidir kabulüyle yola çıkmak ya da bunun karşısında olmak meselesidir. E, bu anlamda e, biraz da eleştirel e, olarak söylüyorum ki Türkiye'deki Ermeni basını ve kimi Ermeni üstelik de kanaat önderi konumunu da kendisini e, tarif eden e, kimi insanlar kimi vakıf yöneticileri şu son gelinen durumdan fevkalade memnunlar. Fevkalade memnunlar çünkü bu Var olan e, kimi şaibeli işlerinde olduğu gibi süreceği, kesintisiz süreceği anlamına geliyor. E, bütün bunlardan ötürü bu mesele Ermeni toplumu için çok can acıtıcı. Ben bu konuyu Radyo Agost gibi bütün Türkiye'ye, Türkiye, Türkiye insanına Yayın Yapan bir e, kanalda, açık radyoda mütemadiyen ezmekten huzursuz oluyorum, rahatsız oluyorum bir noktadan sonra e, dinleyicilerimize, Bıkkınlık geleceği gibi bir kaygı taşıyorum Yeter artık bu patrik meselesi Diyebilme imkanı var insanların. çünkü Yine Türkiye'de konuşmamız gereken O kadar çok şey var ki Grevlerin yasaklandığı bir ülkede Yaşıyoruz taşeronların At koşturduğu bir ülkede yaşıyoruz Taşeronlaşmaya karşı operasyonlar Yapıyoruz derken Çalışanların haklarının daha da Kısıtlandığı bir ortamda Yaşıyoruz bir yandan iş kazaları artık iş cinayeti tanımıyla e, ifade ediliyorlar. Çünkü önlenebilir bir sürü şeye kaza dediğinizde artık bu biraz tartışmalı hale geliyor. Neyin kazası? Yani kaza önlenemez. E, sen her tedbiri aldığın halde baş edemeyeceğin bir şeydir. Ama e, tedbir almadığın için olan şey... Yani e, balkona eğriti olan bir saksı kafamıza düşüyorsa bunun adı kaza değildir. O saksıyı oraya eğriti koyan adamın bir sorumluluğu vardır. Bu e, başımıza düşen saksı misali bazen yerin 300 metre altında 300 kişinin birden ölümüne yol açabiliyorsa Soma'daki gibi o da kazadan bahsetmenin alemi yok. Oradaki tedbirleri bir daha gündeme getirmek zorundayız. Bütün bunları konuşmak varken... Ee, memleketteki biraz önce söylediğim gibi e, ifade özgürlüğünün müebbet hapis cezalarıyla cezalandırılması varken e, fiillerin eğilip bükülerek e, habercilik dediğimiz faaliyetin terör örgütü propagandası veya terör örgütüne hizmet etmek diye sunulması ihtimali varken biz bunları konuşuyorken bir taraftan Bunların azdırılacak ve Altan kardeşler özelinde konuşuyorken öbür tarafta Fetullahçı e, ihbarıyla şüphesiyle işinden atılan e, Fetullahçı olduğu kanıtlanamadığı için hakkında cezai bir işlem de yapılamayan ama işsizliğe mahkum edilen dört kişilik bir ailenin Ege denizinde yok olmasını biz bugün üzerinden ay geçse iki ay geçse üç ay geçse Hanin sindirememiş olmanın huzursuzluğunu da yaşıyoruz ve bütün bunları konuşmak istiyorken Ermeniler patrik seçemiyorlar. E bu da bir hayat gerçeği ve biz sonuçta Agos olarak e, Türkiye Ermeni toplumunun bir gazetesiyiz. Ama sözümüzde bütün Türkiye'ye, dolayısıyla bütün Türkiye'ye bu mecradan, açık radyodan bir kez daha seslenmek istiyoruz. E, demek istiyoruz ki duyun bir haksızlık var, Ermeni toplumunun en geleneksel, en e, tabi, e, 6- 600 yüzyılı tamamlamaya yaklaşan bir kurumu başsız bırakılıyor 10 yıldan beri ve bu başsız bırakılmanın geçerli hiçbir mazereti yok. Mazereti yok çünkü e, patriğin hasta olması görevinin başında olduğu anlamına gelmiyor. Daha önce de aynı ifadeyi aynı benzetmeyi kullandım bu hastalık dediğim şey grip falan gibi bir şey değil. Geçecek bir şey değil. 10 yıldan beri şuuru kapalı bir Patrik'ten bahsediyoruz. Genç bir insan 62 yaşında ama 52 yaşından beri, 52. yılından beri son 10 yıldır şuuru kapalı makamında bulunmayan, hizmet veremeyen bir adam ve bu adam sırf Hayattadır diye, sırf makineler yardımıyla nefes alıyor diye bu süreci tıkamak kabul edilebilir bir şey değildir. Nitekim bu hafta Agost'un sayfaları ağırlıklı olarak bunlarla doluydu. Her neyse farkındayım sabah sabah programa başlar başlamaz bir defadan gene çok konuştuk, biraz hızlı konuştuk ve öfkeli konuştuk, dolu konuştuk. Onun için soluklanmak iyi olacaktır. Bir müzik arası vermekte büyük fayda var. Ee, dinleyeceğimiz e, müziği hemen size söyleyeyim. Azerice bir parça dinleyeceğiz Azerbaycan Türkçesiyle ve benim için ilk duyduğum andan beri hep yüreğime işlemiş bir türkü dinleyeceğiz. Üstelik bu türkünün hikayesi de çok ilginç. Sara Kadimova Süreyya adlı parçayı seslendirecek. Sonra da bu parçaya biz günümüzden bir sanatçıyla, sevgili Feryal Öney ile bir bağlantı yapacağız. Adam rayonundaki kolhozda pamuk üretiminde çalışan bir Sovyet işçisi olan Kızıl Emek Nişanı da dahil olmak üzere birçok ödüle layık görülen Süreyya Kerimova için Sözleri Süleyman Rüstem, Ezgisi Seyyid Rüstemov tarafından yazılmış bir şarkı. İlk olarak 1948 yılında Sara Kedimova tarafından pılağı okunmuştur. Kedimova 1941'de Azerbaycan Filarmoni Orkestrası'na solist olarak girmiş. Okuduğu Mahnılar ve Mugavmlarla kısa sürede büyük ün kazanmış. 1963'te Azerbaycan halk sanatçısı unvanına layık görülmüş olan ve ülkenin gelmiş geçmiş en önemli kadın solistlerinden biri olarak kabul edilen Sara Kadimova'nın sesinden eserin ilk kaydını dinleyerek başlayacağız. Ardından da kardeş türkülerden tanıdığımız Feryal Öney'in 1996 yılında çıkan ilk solo albümü Hardasan Azeri şarkılarından isimli albümünden e, yorumuyla Devam edeceğiz. tarlaya çıkanda Ses yayılır her mahala süreyya Kolçurmayıp sen tarlaya çıkanda Ses yayılır her mahala süreyya Oh! Ne diyebiliriz şarkı bizi aldı götürdü kopardı yani gündemden de çıkardı oh ne güzel oldu ne güzel oldu. Hani e, şu golkozculara düzülen övgüler pamuk tarlasında çalışan işçiler e, kızıl emek nişanı alan üretimde e, başarılı emekçiler bütün bunlar ve bütün bunlar. Nostaljik bir tarihe dönüştü ama halen bizim yüreğimizi ürperten, titreten bir tarih. O tarihin içerisinde bir sürü yanlış olduğunu hepimiz biliyoruz, herkes biliyor ama bu güzellikler de yıllar sonra böyle kayıtlardan, arşivlerden, o güzelim seslerle, o güzelim sözlerle, o güzelim bestelerle karşımıza geldiğinde bizler bir tuhaf duygusallaşıyoruz. Güzel bir şeydi Sovyetler Birliği. Geçenlerde... E, ...şimdi artık gündemimizin dışına çıktık... ...yani ne yapalım yapacak bir şey yok... Mevzu böyle getiriyor işte... ...Facebook'ta bir video paylaşılmıştı... ...bir amele... ...onarım için gittiği bir evde... ...tozlar içerisinde bir piyano görüyor... ...ve piyanonun kapağını açıyor... ...karşısına oturuyor... ...ondan sonra birdenbire... ...olabilecek en absürt... ...işlerden biri... ...o piyano nasıl bir coşuyor... O nasıl bir piyano çalmaktır? Zannedersiniz ki amele değil de orada işte bir profesyonel piyanist falan. Ve e, klasik bir eser çalıyor. Çok başarılı bir icra. Neyi çaldığını ben bilmiyorum. Hemen adını söyleyemeyeceğim şunu çaldı diye. O kadar klasik müzik bilgim yok. Hevesim, ilgim çok fazla ama bilgim çok sınırlı. Arkasından alttaki yorumları okuyorum. Fevkadi aklı evvel biri şöyle yazmış. Sovyet döneminde Ruslar Türkler siyasetle uğraşmasın diye onları özellikle müziğe yöneltiyorlardı. Bunlar fukara adamlardı, evlerinde dördü üst mobilya yoktu ama her evde piyano olurdu. Yani güzel bir şeyi bu kadar tersten okumak, Türkler siyaset yapmasın diye <gülüyor> Sovyet sistemi bütün Türklere müzik öğretmiş. Vay aklınıza, vay yorumunuza, vay değerlendirmenize, vay sizin tersten okumanıza. Dedim ya sayısız yanlışını, sayısız hatasını, sayısız hoyratlığını şu anda konuşabiliriz. Koskoca bir Sovyet tarihi için olumsuz binlerce şey bulabiliriz. Oraya büyük umutlar bağlamış bir sürü insanın gene de çok basit siyaset oyunlarıyla nasıl mağdur edildiğine dair Sibirya'da nasıl değerli insanların harcandığına dair günlerce belki konuşabiliriz ama hiç unutmamamız gereken bir şey var. O kültür bize koskoca bir edebiyat, koskoca bir müzik değeri miras bıraktı. O coğrafyanın halkları halen o değeri, o değerden nasipleniyorlar, o değerle zenginleşmişler. Bunun da hiç akıldan çıkarmamak lazım. Bunun yorumu da bu kadar basit olmamalı. Türkler siyasette uğraşmasınlar diye Türkleri müziğe yöneltmiş. Rusları yönetmemiş mi? <gülüyor> Ermenileri, Ukraynalıları yönetmemiş. Gürcüleri yönetmemiş mi? Kazakistanlıları yönetmemiş mi? Ben bir defasında bir Kazakistan çocuk korusu dinlemiş ve gözlerimden yaşlar akmıştı o çocuklara. Almata çarşısı diye bir parça seslendirdiklerinde... Yüreğim yerinden fırlayacak gibi olmuştum. Ne diyelim şimdi? Ruslar, Kazaklar siyasetle uğraşmasın diye çocuklarına bu kadar başarılı müzik dersi verdir diyelim. Hay Allah'ım, hey Allah'ım. Her neyse bunlar işin başka tarafı dedik ya gündemimizde olmayan şeyler. Fakat biz gene dönelim Agos'un manşetine ve manşette tek çıkış yolu seçimin hemen üstünde bir üst başlık var. Devletin sürece müdahalesi kaos yarattı. Gerçekten de geçtiğimiz hafta bu kaosun farklı tezahürleriyle karşılaştık. Mesela bunlardan birisi Feliköy Kilisesi'nde e, atanmış patrik vekili e, Aram Ateşyan vaaz vermeye kalkarken kilisede bulunan kadınlardan birinin yüksek sesle dua okumaya başlaması. Yani bu bir protesto eylemiydi bu protesto eylemine ilk önce kilisede bulunanlar müdahale etmişler yapma etme falan demişler ama o dinlememiş devam etmiş onun üzerine ateş korumaları gelip müdahale etmişler karga tulumba bu kadıncağızı kiliseden dışarı çıkarmışlar arkasından da karakola götürmüşler ee, demişler ki yanlış anlama kötü bir niyetimiz yok sen burada bir saat kadar bizim misafirimizsin sana çay kahve ikram edelim bir saat misafir ol ayın bittikten sonra salarız seni yani ayının e, güvenliğini Böylece polis sağlamış ee, işte kaosun bir görünen tarafı ee, Yedikule Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı demiş ki bekciyan dediklerimi yapsaydı şimdi Patrik'ti vay vay vay vay vay yani bu kadar kişiselleşebilmiş bu kadar bir kişinin e, manipülasyonuna açık olmuş ve bu da bir itiraf gibi olmuş yani en akil adam bendim benim dediklerimi yapsaydı şimdi Patrik'ti. Yani hepimiz biliyoruz ki patriği halk seçecek. Nasıl oluyor da sen bu kadar kesin konuşabiliyorsun, eh, yapacak bir şey yok. Ee, Bekciyan demişken, geçtiğimiz salı günü Bekciyan'da e, biliyorsunuz o Almanya Ermenileri ruhani önderiydi ve patriklik seçimini düzenlemek üzere bu görevle İstanbul'a geldi. Ama geçtiğimiz salı günü tekrar Almanya'ya döndü çünkü e, Argos'un başlarında da Dendiği gibi e, Devletin müdahalesi süreci Kaosa götürdü kilitledi Bu kilitlenme içerisinde Yapacağı bir şey kalmamıştı Başka yapacağım bir şey yoktu Diyen birisi de e, Yine bir Ermeni kilisesinin Ruhanisi bir baş episkopos Saak o aynı zamanda da Ruhani kurul başkanı Ve onun e, başkanı olduğu Kurul zaten Başkanı e, Kaymakam'ın görevine son verdi ve bundan önce devletin talimatıyla vekil tayin edilen Aram Ateşyan'ın da vekilliğini bir kez daha onayladı. Oysa bu makam bizzat kendisi o vekilliğe son vermişti. Bütün bunlara bağlı olarak Ermenistan'da bir protesto dalgası gelişiyor. Ermenistan'daki başkiliseye baskı yapılıyor. Deniliyor ki bu adama episkoposluk rütbesini burada verdiniz. Dolayısıyla bu rütbeyi burada geri alın. Bu adam episkopos olmasın artık. Ancak bu da netameli bir konu. Çünkü sonuçta Devletler arası bir sürtüşmeye dönüşmesini kimse istemiyor bu işin ama dış müdahale böyle bir algıya yol açabilir, böyle bir sürtüşmeye yol açabilir. Bu hiç istenen bir şey değil. Nitekim Ermenistan'dan da bir Episkopos e, Türkiye'deki Patrikliye aday, e, o aday da bu hafta Agosa açıklamalarda bulundu. Ve dedi ki e, ruhani kurul çok yanlış karar almıştır. İlkesiz bir karar almıştır. Ve İstanbul Ermenilerinin onurunu çiğnemiştir. Bunlar benim de bütünüyle katıldığım gözlemler. Ancak burada daha tuhaf bir e, tablo daha var. E, Ağustos çalışanlarından Miran Manukyan e, Ermenistan'daki Çulcihan'la görüştü. Episkopos Çulcihan'la. Ondan görüşme talep etti. Çulcihan dedi ki ben telefonla röportaj vermekten hoşlanmıyorum. Sen sorunu sor. O soruya göre ben sana cevap vereyim. Dolayısıyla Miran sordu. Genel olarak bu seçim sürecine dair bir değerlendirmeyi istiyorum diye. Ertesi günü Çulcihan'dan yazılı bir cevap aldık. Güzeldi bu cevap. Tamam bizim sorumuzu da yazısının girişine kompoze etmişti tekrar ve ona göre de cevabını bir sayfalık bir yazı halinde göndermişti. Gel gör ki Çulcihan bu yazısı daha çok görünsün, daha çok okunsun diye bütün gazetelere göndermiş. Ama kimle röportaj yaptığını söylemeden göndermiş. Dolayısıyla bu e, röportaj bizim gazetede Miran Manukya'nın imzasıyla çıktı. Miran Manukya'nın yaptığı bir röportajdı çünkü. E, diğer gazetelerde ise ne yapıldığı, nereden geldiği belli olmayan bir röportaj olarak yankısını buldu. Bu da ayrı bir tuhaflık olarak bu haftanın notuna düşsün, kaydedilsin diye burada bahsetmek istiyorum. E, bugün için ayırdığımız güzel parçalarımız var, güzel ee, eserlerimiz var. Müziksiz kalmayalım istiyorum. Şimdi Rita Mozesyan'dan ee, Ermenice'de çok beğenilen, çok sevilen, çok popüler olmuş bir parçayı of Sirun Sirun'u dinleyeceğiz. Bağdat'ta doğup büyüyen Salzburg'daki Mozartiyum konservatuarında klasik batı müziği ve caz eğitimi alan Iraklı Ermeni solist Rita Mozesyan müziğinde Ermeni, Arap ve Endülüs Flamenco geleneklerine ait öğeleri bir araya getiriyor. Dinleyeceğimiz kayıtta Aşuk Civani'nin e, bir şarkısını e, dinliyoruz. E, Aşuk Cira Civani 1846-1909 yılları arasında yaşamış e, ve Sayat Nova'dan sonra aşıklık geleneğinin en önemli temsilcisi olarak kabul edilmiş bir isimdi. E, dinliyoruz O Sirun Sirun. Music Açık Radyo. Radyo Agos. Evet programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. O sirun dinledik. Sonra bir reklam aramız vardı. Kısaca bu esnada konuğum geldi. Ee, şimdi konuğumu tanıtacağım size. Sevgili Yıldız Horata benim arkadaşım, kadim arkadaşım yıllardan beri. Ee, Horata'yı bugün e, stüdyoya davet etmemin sebebi o çok uzun yıllar boyunca Programın başında da anımsattığım gibi e, Profesör Hagop Kotoya'nın sekreterliğini yaptı. Uzun yıllar onun bütün randevularını kendisi düzenledi. Çok yakınındaydı e, ve bugün defnedeceğiz Hagop Kotohyan'ı. Sonsuzluğa uğurlayacağız bugün. Dün Cera Paşa Fakültesi'nde kendisi için bir e, anma etkinliği yapıldı. E, bu arada Cumhurbaşkanı Başsağlığı mesajı gönderdi ailesine. Ee, muhtemelen bugünkü cenaze töreninde de gene hükümeti temsilen e, bir bakanın bulunması e, öngörülüyor benim duyduklarıma göre. E, bunlar işin tabii ki e, detayları. E, bu arada Cumhurbaşkanı'nın bu tür de takdille karşıladığımızı ifade etmek gerekir. E, burada bir duyarlılık var. Bu e, biraz zamanın ruhunun getirdiği bir şey. Biraz Cumhurbaşkanı'nın kişisel duyarlılığı. Benzer durumlarda hakikaten de mağdur insanlara çoğu kez evlerine telefon açıyor, bazen şahsen ziyaret ediyor, e, acılar paylaşıyor insanlarla ve şüphesiz ki ateşin düştüğü yerde bunlar çok iyileştirici, teselli edici etkileri var. E, ama keşke bütün bunlarda hiç ayrımcılık olmasa diyesi geliyor insanın çünkü... E, 10 Mart katliamının mağdurları bir dernek kurmuşlardı. Bugünlerde o dernek kapandı. Ankara gar patlamasıdır 10 Mart dedi, 10 Ekim tarihi. 10 Ekim gar patlamasında 103 insanımızı kaybettik. 103 genç insan kaybedildi ve onlar için bir acı belirtmedi Cumhurbaşkanı. Keşke o da olsaydı. Yoksa biz Cumhurbaşkanı'nın insanların acılarına paydaş olmasını Bunların o evlerde yarattığı teselli atmosferini fevkalade takdir ediyoruz Bunun için her duyduğumuzda böyle cesleri Çok seviniyoruz, ne iyi yapmış diyoruz Ama dediğim gibi keşke bu ne iyi yapmış dediğimiz şey Çok daha genel olabilse, herkese yönelik olabilse Evet, sevgili Yıldız, hoş geldin yayınımıza. <gülüyor> Merhaba. Merhabalar, sağ olun. Ee, Günaydın Yıldız. herkese, merhabalar. Şimdi sizinle paylaşmak istediğim bir detay daha var. Yıldız'ın içinde bir dertti. Hasta olduğu dönemde sevgili hocasını sık sık ziyarete gitmişti. Son ziyarete gittiğinde de demiş ki gene zaman, bana, zaman diyelim Zaman zaman diyelim Çünkü Ziyaretçisi çoktu rahatsız etmekten endişe duy, duyarak son, Ama son gittiklerinden evet. Birinde de demiş ki gene mi kete getirdin Yok bu sefer kete getirmedim Demiş Bugün bize kete getirdi Yıldız ya, Teşekkür ederiz olur. Yıldız sağ olasın Çünkü haberini aldığım gün Onu yapıp hemen akabinde de Kendisine götürecektim İçime dert aldım Dert oldu pekala Allah Allah e kalanlara uzun ömür Amin. versin diyelim Amin. sevdiklerini bağışlasın diyelim Amin. onun da mekanı cennet olsun asfaltokindusavure Asfalt ee, sevgili yıldız bugün ben senden istiyorum ki bize biraz anekdotlar anlatasın hocanın muayenehanesindeki hayatından ötürü çünkü gazetede onun asistanlığını yapmış meslektaşlarıyla görüşmeler var Dayım onun ilkokuldan çocukluk arkadaşıdır. Dayımla yapılmış bir söyleşi var. Dayım çocukluk anılarını anlattı. Ee, o Hagop Kotoryan'ın nasıl kolsuz Hagop'a dönüştüğünün trajik hikayesini anlattı falan. Ama e, sen de Profesör Hagop Kotoryan'ın muayenehanesini konuşalım. Çünkü sen o muayenehanede hakikaten çok ilginç e, deneyimlere sahip oldun. Bir sürü insanla tanıştın. Ee, hocanın o insanların üzerindeki etkisi, o insanların hocaya bakışı, bütün bunlara dair bize anlatacakların olmalı. Evet, benim için çok büyük edinimler kazandığım bir dönemde, oldukça uzun bir yıl, uzun yıllar birlikteydik kendisiyle. Çok keyifli, çok özel zamanlar yaşadım. E, gerek kendisiyle, gerek de gelen e, hastalarımızla, çok özel insanlarla tanışma şansım oldu. Onlarla çok e, özel anları paylaştım. E, bana kattığı çok şeyler oldu şüphesiz e, kendisiyle. E, Agop Hoca, bunu benim söylememe gerek yok ama gerçekten birçok yönleriyle çok özel bir insandı. Beni de, benim tanıdığım kadarıyla kendisi için elbette ki mesleği, çok çok çok ağırlıklı olarak hayatında büyük yer edinmişti. Bunun dışında kişiler olarak bakacak olursak, tabii ki eşi, çocukları, ailesi ee, çok önemliydi. Bir de çocukluk arkadaşları çok çok önemliydi kendisi. Tabii ki bilimsel çevreden eşleri, dostları şüphesiz ve sonrasında tanıdığı insanlar. Ama benim dikkatimi çeken özelliklerinden birisi kalbinde çocukluk arkadaşlarının çok ayrı bir yeri olmasıydı. Biraz önce dağınızdan söz etince onu vurgulamakta istedim. ...benim tanıdığım çocukluk arkadaşları vardı... ...ve o dönemde... ...kendilerinden söz edildiği zaman... ...birlikte olmak şöyle dursun... ...çocuk tarafını iyi beslemiş birisiydi... ...ve o zaman... ...karşımda o işte... ...onlu yaşlarda, belki daha küçük... ...belki daha sonraki... ...çocuk, ilk genç... hakopu gördüm... ...görürdüm, bunu paylaşırdı zaten çok... ...bazı özel... Ee, ...şeylerini paylaştığı gibi... ...bunu da paylaşmıştı. Ben bunu görmekten çok mutlu oldum. Çocukluk arkadaşlarının kendisiyle olan... E İletişimi de öyleydi. Onlarda da aynı şeyi gördüm gözlerinde. Bu benim için çok keyifliydi. Yani bunun için söyledim. Tabii ki hastalarının çok çok büyük önemi vardı. Hastaları derken ben Agop Hoca'nın sekreteri olmadan çok çok çok çok önce hastasıydım zaten. İlk merhabamız 3,5-4 yaşlarında oldu. Ee, Kayseri'den İstanbul'a çok yeni gelmiştik. ...bunu sizinle paylaşmak isterim... ...gerçekten benim için çok hoş bir şeydi... Çünkü. ...mikrofon Evet, üç 3,5-4 yaşlarındaydım... ...Kayseri'den İstanbul'a gelir gelmez... ...ben de tabi... cilt problemleri baş gösterdi... ...ve o zaman tabi ben bilemiyorum... ...sonradan öğrendim... ...beni bir yere götürmekten söz ettiler... ...oldukça sıkıntılı bir durumdaydım... ...hiç ağrıya karşı... ...çok dayanıklı olmama rağmen... ...baya bir perişan durumdaydım... ...ve beni götürdüler... Ee, uzun süre işte muayene etmek için uğraştılar ee, Anadolu'dan gelmiş e, bir çocuk e, Ayıp duygusunu öğretmişler Benim de problem hassas bölgelerimdeydi Bir türlü problemimi göstermek istemiyorum kim geliyorsa Hangi hekim e, asistanlar mıydı bilmiyorum her neydi ise. En sonunda bu arada da insanlarla iletişim kurmayı çok seviyorum ee, Ağustos böceği gibi bir çocuktum. Bir de e, Kayseri ağzıyla konuşan bir çocuk. Sevimli de geliyordum herhalde. Sonuçta beni uğraşmayı bir tarafa bıraktılar. Beni köşeye oturttular. Ee, sürekli bunlar hasta muayene ediyorlar. Gidiyorlar, geliyorlar. Ben kendime buluyorum. Mutlaka uğraşlar. Onlarla da sürekli e, diyalog içerisindeyim. Onlar benimle gülüyorlar, biliyorlar falan bilen... Böyle geçiyor gidiyor ama bende muayene yok yani. Arada söylüyorlar. <gülüyor> bende gene icraat yok. Sonuçta dediler ki biz en iyisi birini çağırmaktan söz ediyorlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Yani herhalde hakkından o gelir diye falan düşündüler. Nitekim de öyle oldu zaten. Geldi yanıma birisi. Anoşik bir adam. Önce diğerlerine baktığım gibi işte mesafeliyim falan ama bir iki konuşmam canım cicim derken ben fora tabii. <gülüyor> Yelkenleri indirdin. He? Aynen nasıl oldu bilmiyorum ama yani <gülüyor> göstermem göstermem diyenler. <gülüyor> fikrim bir anda değişti ve sonrasında ilk tanışmamız kendisiyle öyle oldu. Sonrasında tabii devamı geldi. Hayatım önce hep cilt problemlerim oldu. Ve ilk gideceğim adres belliydi. Ee, sonra bir de şunu sizinle bir hasta olarak paylaşmak isterim. Ee, sanıyorum bir 20 yaşlardaydım. İlk defa bir sivilce problemim oldu. Cerrahpaşa'daki odasına gittim, randevu aldım. İşte konuştuk. Söyleyeceklerini söyledi. Gel yaklaş dedi bana. Ben de yaklaştım. Yanağımdan çok diye öptü beni. Oh, şaşırdım hiç beklemediğim bir şeydi. Hadi iyileştin git dedi. Ama bu arada da reçetelerimi yazmış. iki sayfa dolusu reçete. Me, tabii malum meşhur hazırlanan ilaçlar hazırlanan var ya. Hazırlanan ilaçlar. Evet. Karışımlar. Onun için iki sayfa yoksa çok ilaç veren bir hekim değildi. Ben ilk elimdeki şey sayfa ilaç ama bendeki çocukluğa bakın ya da o psikolojik durumdan nasıl açıklanır bilmiyorum. Sonra hatırladıkça uzun yıllar kendime güldüm. <gülüyor> Çıktım aldım eve gideceğim. İyi de ben bu reçeteleri niye aldım ki? Ben zaten iyileştim i̇yi dedi. İyileştim dedi ya. Evet. <gülüyor> de yani uzun süre düşündüm. Ben niye eczaneye gideceğim <gülüyor> bu ilaçları alacağım ki? <gülüyor> yani ben de bayağı büyüktüm. Öyle çocuk sayacak bir yaşta değildim. Bilmiyorum 25 miydim? 26 mı? 24 mi? işte öyle bir şeyler yani. Sonuçta böyle. İlk şeyimiz kendisiyle oldu ve ben şahsen kendi adıma şunu söyleyebilirim hangi problemim olduysa hiçbirisi çözümsüz kalmadı. Şimdi sen bunu anlatırken iki gün önceydi sosyal medyada bir hastası gene çocukluk yaşındaki senin bahsettiğin yaşlardaki bir macerasını anlattı Hago Kotoğyan'la. O da fena halde yanmıştı. Oo, çok. Bebek. Bir tencere dolusu çorba yani, servise hazır bazen. çorba tepesinden aşağı ufacık çocuğun dökülmüş. Ağır bir yanık. Her tarafı Kuzunim dışarı de vermiş. De e, hemen hastaneye götürmüşler. Şu bu ve e, bir süre sonra durumlar biraz düzenmiş ama deformasyon, kabarıklıklar, şişlikler ileri derecede ve bunların kalıcı olma ihtimali var. Gözler kapanmış, şu olmuş, bu olmuş e, ve başlıyorlar estetik ameliyat programları yapmaya. E, plastik cerrahi Programları yapmaya Birisi diyor ki şu yaştan önce olmaz Bu yaştan önce olmaz Kendi anlatımıyla evdeki bütün ayrılar, aynaların Üzeri kapandı ki ben kendimi görmeyeyim Kendi yüzümü görmeyeyim İnsanlar yanımda durmaktan Yüzüme bakmaktan korkuyorlardı Her iki çocuklar diyor ee, Aynı binada oturan kuzenim vardı Her dakika yanıma gelirdi Bu durumdan sonra hiç yanıma gelmedi Ve bütün bunlara e, büyülü bir el değmişçesine Hagopoja'nın çare olmasını Kesinlikle. ne bir e, plastik cerrahi ya. ne bir estetik ameliyat hiç bunlara gerek yani. kalmadan e, uyguladığı tedaviyle bunları e, şifaya kavuşturmasını anlatıyordu. Çocuk yaşından aktarılan bir şey olduğu için şimdi hemen aklıma geldi. E, demek ki kim insanların yazma yeteneği de var. Bunu çok Akıcı bir dille yazmıştı. Çok samimi, çok içten. Hem kendi hikayesini anlatmıştı. Hem Agop Kotoriyan güzellemesiydi. Ee, şimdi aklıma o gelirsem, Sonuna kadar çocukluktan bahsedince... Şimdi siz de onu anlatınca bir, bir, ben de bir başka hastamızı hatırladım. Beş aylık bir bebekti. Uzun zaman unutamadım onu. Agop Hoca'nın yurt dışında uzun süreli bir kongrede bulunduğu dönemde beni aradılar. Bebeğin yandığına bir ay fazla olmuştu. Agopoca da henüz gitmişti yurt dışına ee, ve gelişi 3 hafta yani 20 güne yakın bir süre olacaktı ki genelde e, bu yolculuklarını o kadar uzun tutmazdı. Ama o o sefer sanıyorum iki kongre çakışmıştı ve de birbirinden oldukça uzak ters yerlerdeydiler. Öyle olunca birkaç günde kendi e, doğal olarak dinlenme payı sanıyorum ayırdı ki ayırmazdı. Akşam uçaktan inerdi ya da sabah uçaktan iner direkt e, şeye gider ya hastaneye. E, hastanenin olmadığı dönemde de direkt muayenehaneye gelirdi. E, ama bu bebek maalesef öyle kötü bir zamana denk geldi ve Agop Hoca'ya geldiğinde ki gelir gelmez hemen tabii ki aldık bebeği. Beş aylık bir kız çocuğuydu hiç unutmuyorum zaman zaman hatırlarım hala. Bebeciğin üstüne kaynar su dökülmüştü. Boynundan aşağısı yanmıştı. Ve elleri öyle bir olmuştu ki ördek eli gibi perdelenmişti. Ee, yanlış tedavileri yapılmıştı. Ve sonrasında da ardardına ardına beş aylık çocuğun e, ardardına ardına estetik ameliyatlar geçirmesi gereği söylenmişti. Ee, yavrucak bir top ciğer, ciğer diye bir Anadolu tabili var. Hmm. Ben de Anadolu'yum onu kullanacağım. O halde geldi ve e, kendisi de çok etkilendi, çok üzüldü. Anne perişandı zaten ee, ama insanlık hali bu hangi ana ister ki evladın öyle bir durum olsun ee, ve sonrasında tabi Agop deydi. sihirlenleri deydi 5 gün, gün sonra getireceksin dedi bebecik geldiğinde büyük bir değişim vardı. Parmaklarının üstünde anne yoğunlaşıyordu. Çünkü elleri için arda birkaç ameliyat ve vücudun diğer bölgelerindekiler için. Tamam kızım konuşacağız, konuşacağız, konuşacağız diyerek anneye her seferde böyle bir cevap veriyordu. Ama anne tabii neyle karşılaşacağından emin olmadığı için şüpheler içerisindeydi. Hocaya güveni tamdı. Ee, zaten o, o, onda bir problem yok ama sonrasında olayı bilmiyor tabii neyle karşılaştığını. Çok da talihsizlikleri yaşamış vesaire vesaire. PDP bebecik düzeldi. En son parti bir top ciğer parçası olan bebek bebeğe benzemeye başladı tabii. Ve ondan sonrasındaki tek problem vücudunda bir iki yerdeki iz... Ee, ve parmakları, ellerinin arasındaki o perdeler biraz küçüldü ama tamamen gitmedi. Sonrasında hoca annesine bir dizi öğüt verdi. Sen sadık bir şey olacaksın, akıllı bir anne olacaksın. Sen öylesin görüyorum bunu zaten. Senile biz ele ele vereceğiz ve hiçbir şey kalmayacak eğer benim söylediklerimi yaparsan dedi. Sanıyorum bazı fiz fizyoterapik şeyler gösterdi bebekle ilgili ve anne sebatla devam etti. Bize sürekli geldi gitti bu bebeçik ve en son bir yaşındaki hali gördüğümüzde emin olun ben göz çok zor tuttum. Perde falan kalmamıştı bebeğin ellerinde bir buçuk yaşındaki halinde görünce vücudunda da hiçbir şey kalmamıştı emin olun. Ki oraya deri, derin aklından falan söz ediyorlardı. Ee, yani siz bunu deyince benim gözümün önüne geldi. Unutmuşum işte böyle bazı şeyleri de e, bi, biçip söz çıkartıyor. İşte bütün bunlar herhalde e, birikti birikti ve hocaya daha çok erken yıllarda, genç yaşlarda, günümüzden 30-35 sene önceden bir efsane izledi imajı yarattığı, bütün Türkiye'nin tanıdığı cilt uzmanı öyle olundu. Yani bir efsaneye dönüştü. Hagop Kotoyan. Ee, bu efsanenin biz Türkiye'deki hallerini biliyoruz. Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki veya muayenehanesindeki tezahürlerini biliyoruz ama yurt dışında da bir efsaneydi Hagop Kotoyan ismi. Orada da tebliğleriyle dermatoloji konusundaki önermeleriyle bir efsaneye dönüşmüştü. Şimdi bir müzik arasına gene çok gidelim harcım. isterseniz. Çok ee, Gene bir soluklanalım. Peki. Sonrasında bu söyleşimize böyle devam edelim. Yıldız okay. çok hoş oluyor. <gülüyor> Peki. Şimdi. Benim açımdan. E, Zelal Gökçe'den Sineme adlı parçayı dinliyoruz. Zelal Gökçe, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Ses Eğitimi bölümünden mezun. Mezopotamya Kültür Merkezi bünyesindeki çeşitli müzik gruplarında da yer aldı. Türkiye'de Kürtçe müzikte genç kuşağın önemli temsilcilerinden biri. 2012 yılında çıkan Solin adlı ilk solo albümünden geleneksel bir Kürtçe şarkı dinliyoruz. Sinemi Sinemi ستار ربي الامي حقي الامي اقيل فم يدك اتمي دلكتني دلكتني اذا را ترشني ايبرسي شمد را كردرت خمه Siyah siyah, göbeği kudur diye, sırıman onda kudak ya huştır, ke be jinzra be kech kemashib be ob be qurani ghayna taka sakna bi hawa rahdesina ma hawa نها هوا رقد سينابي Sen benim şahverdani, dik hatı nej heyvanı, falan katja ne akhir kainatın tüm titreşimlerine açık radyo radyo agos Evet programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine Gotogyan'la ilgili Profesör Gotogyan'la ilgili e, anılar dinliyoruz sevgili Yıldız Orata'dan. E, uzun yıllar Garbis, e, Agop Hoca'nın e, sekreterliğini yapmış olan arkadaşım Yıldız Orata'dan. E, hastalarla olan ilişkilerinden örnekler verdik. E, yıldız bir bebeğin tedavisini anlattı. Tedavi sürecini. E, ben de Sosyal medyada okuduğum bir e, tedavi paylaştım onun üzerine. E, randevu almak kolay değildi Agopoca'dan. E, Değil evet mi? çünkü çok yoğundu gerçekten. <gülüyor> yani hastalarımız açısından e, problemdi ama eminin, emin olun e, biz onu daha çok yaşıyorduk. yani Bizim açımızdan daha büyük problem oluşturuyordu. Çünkü bilhassa ben orada çalışmaya başlamadan önce hayır demesini bilmeyen bir insandım. Oh. Ve orada sıkça Hayır demek durumunda kalıyordum. Kimi zaman e, sıkılmanın, üzülmenin ötesi de kahrolduğumuz zamanlar oldu. Ve tabii o değil de önemli olan bir şekillerde boşluk yaratmak. Hatta bazen e, ki agopoca zaten e, yapabileceğinin fazlasını yapıyordu. E, bazen e, hocayı bile sıkıştırır duruma geliyordum. Durumunu biliyordum. Bu, bu, bu şeyle e, aramızda... E, ...farklı bir şey vardı. Beni kendisi çok iyi tanıyordu. Ee, kimi zaman benim yaşadığım o sıkıntılı halden... ...şey yapardı hemen. Biraz önce de bahsettim ya... ...çocuk tarafını iyi korumuştu. Ben de zaten öyleydim. Ee, hemen kendisi bir şekilde eslerdi ama... ...bazanda eslenecek hal kalmamış olurdu. <gülüyor> Bu sefirde... ...ben e, değişik... ...böyle kimi zaman çocukça e, şeylerle... ...kimi zaman değişik taktiklerle... ...işte... E, komikliklerle falan bir şekilde hissetmeye çalışırdım. Yani randevuları yakınlaştırmaya mı çalışırdın? Evet, yani yerim, biraz yerim. daha fazla uzun kalmak açısından. Size şu kadarını söyleyeyim. Ben Agop Hoca'nın yanında 13 küsür sene çalıştım. İşe başladığım dönemde iş çıkış saati olarak 6 buçuk demişti bana. Emin onu toplasanız ben 13 defa 6 buçukta çıkmadım. <gülüyor> <gülüyor> İnanın çıkmadım yani. E, tabii ki hoca da hep Mesela kendisinin hasta olduğum dönemde de buna benzer bir şeylerden ki konuşurdu bazen. Severdi iletişimi biliyorsunuz. Sohbeti, muhabbeti. Tatlıydı da e, ayrıca. E, e ben de biraz severdim. <gülüyor> <gülüyor> o zaman kendisi çocuklar küçüktü tabii. Darpin Negare'nin küçüklüklerini doğru dürüst emin olun. Yani ben eminim ki yaşamadı. O zaman bahsetmişti ve ben Çıkarken kendimi çok suçlu hissetmiştim yani e, evlatlarından, ailesinden, yaşaması gereken bir zamandan çaldığımı düşünmüştüm. Böyle çok ağırlaşarak çıkmışımdır. Öyle bir şey söylemedi de yani ben öyle hissetmiştim. E, yani çok fedakarlık yapıyor o konuda gerçekten. E, bir de çok uzak yerlerden gelen hastalar olurdu değil mi? Çok, çok. Size çok tatlı, kalbimde yer etmiş bir anısını anlatayım. Hocanın yanında başladığıma bir sene ya olmuştu ya olmamıştı. Bir gün çok tatlı bir Rizeli teyzeyle e, tanıştım diyelim. Önce telefonda başladı tanışıklığımız tabii. E, sonrasında e, şehir adres vesaire falan anlatırken o dönemki apartmanımızın ismi bülbül şeydi bülbül apartmandı. O bülbül olmanın dışında her şey oldu o apartman. Sonunda öyle oldu ki muayene tıka basa doluydu. Yani oturacak yer kalmamıştı. ve insanlar bizim telefon diyalogumuzu dinlerken komedi filmi izlemiş kadar oldular. <gülüyor> kahkaha sesleri gelmeye başladı. Kahkahalar atıyorlar. Sonuçta bizim Rizeli teyze duydu bu kahkaha seslerini. En sonunda dedik haçam biliyor Ben Karadenizliyim dedi. <gülüyor> Ölmüştük gülmekten. <gülüyor> yani fıkra yerinde üretildi diyorsun. Aynen Karadeniz aynen yerinde ürettik. E, bu ikinci bir Rizeli teyze ki biraz önce konu giderken oraya gitti ben şey yaptım asıl anlatmak istediğim Rizeli teyze buydu. Ayşe'ydi ismi. İsmini çok iyi hatırlıyorum. Eee Baktım kapıyı açtım çok ıı, şey çok erken bir saatte hoca gelmezdi o saatte ee, yani 11 buçuk falan gibi bir saatlerde o dönemde 12'den sonra gelir bire doğru işte bazen iki duruma göre açtım kapıyı yaşlı bir teyze falan oturduk ama nefes nefese çok yorgun perişan olmuş ee, buyurun dedim sonra anlattı hikûsünü. Seneler önce Agop Hoca'nın sanıyorum uzmanlık hekimliğinin ilk yıllarında kendisine bir şekilde sorunu olmuş. Uzun süreli, ee, tabii ki işte çok ya faydalanmış, bir süre uzun süre gelmiş gitmiş kendisi. Sonra problemi bitmiş. Seneler sonra yani ne kadar sene sonra belki 15-20 sene sonra falan gibi yeniden bir sorunu baş gösteriyor. Rize'den çıkıyor. Direk Carah geliyor. Ve orada sorduğu zaman Agop Hoca'yı, Agop öldü diyorlar. Zaman zaman birçoklarına yaparlardı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani muzur bir taraf mıdır bunun anlamı? Beri yandan da tabii ki e, e, olumsuz şeyler de düşünebilirsiniz bu cevapla ilgili. Ama zaman zaman sıklıkla karşılaştığımız bir şeydi. Yapıyorlardı birilerini bilmiyorum. Birilerinin canı sıkılığı yoktu diyordu. Neyin nesidir her neyse soru işareti. Teyzeye de öyle yapmışlar. Ama demiş hayır benim doktorum ölmüş olamazsa çok gençti demiş. Sonra dedi kadın benim doktorumun işte Taksim Maksim taraflarında bir muayenehanesi olacaktı diyor. Soruyor kimse bilmiyor. Cerah çıkıyor. Yürüye yürüye Taksim'e geliyor. Orada kimi buluyorsa soruyor. Böyle yürüye yürüye emin olun inanılır gibi bir olay değil. Ama ben gördüm, tanık oldum. Yürüye yürüye yürüye bizim muayenehaneyi bulmuştu. O kadar ki asansöre bile binmemişti. Yürüye yürüye çıkmıştı. Her katta sormuş burası mı diye çünkü. <gülüyor> Dördüncü kata çıkmıştı. Şaşırdım ben. Zaten karşımda perişan bir insan duruyordu. Bir süre teyzeyle ilgilendik tabii doğal olarak. Korktum ben çünkü İlkan'da. Sonra ama siz dedim nasıl dedim cesaret ettiniz teyze. Hani Cera Paşa'dan çık yürüye yürüye sor. Kızım ben yüreğime sordum dedi. Evet böyle bir duygusal e, bağı da vardı hastalarıyla gerçekten de. Ya o kadına ben hala inanamam ama ben yaşayan benim yüreğime sordum dedi. Bu arada ben bir şeyi fark ettim ki biz deminden beri e, sevgili hocamıza dair konuşuyoruz, anekdotlar anlatıyoruz ama muhtemeldir ki e, radyomuzu dinleyen birçok insan Hagop Gotoyan'ı bilmemiş olsun, duymamış olsun. O yüzden de e, belki de kısaca onun e, yaşam öyküsünden de bahsetmekte fayda var. E, Hagop Gotoyan, e, Yozgat Akdağ Madeni'nden İstanbul'a göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak 1939 yılında Samatya'da doğuyor. Dayımın tanıklığına göre aslında o 38 doğumludur ama diyordu nüfusa bir yıl geç yazılmıştır. Onun için 39'du. Biz aslında yaşıtız onda. İkimiz de 38 doğumluyuz diyordu dayım. Evet trajik bir hikayesi var 1915'te ilintili dedesi mesela 1915 kurbanı babasının babası 1915 kurbanı ee, İstanbul'a geliyorlar babası duvarcı ustası ee, Samatya'da yaşıyorlar ve e, ilkokula Samatya'daki Saakyan Okulu'nda gidiyor işte biraz önce de söylediğim gibi dayımla birlikte sınıf arkadaşılar e, 6. sınıfı bitirince dedi ilkokulu bitirince her ikimiz de çarşıya çalışmaya gittik. E, i̇kimiz de ayrı ayrı birer kuyumcu atölyesinde çırak olarak işe başladık. Ama Agop'un çalıştığı e, atölyenin e, gümüş dökümhanesinde bir işi vardı. Bir külçe dökümü silindirden çektirmek üzere usta sonu göndermiş e, şeye, e, presçiye. Orada silindirde e, dişlilere kaptırmış önce kazağının kolunu sonra elini, eli omuzuna kadar. Hatta orada olan bir adam eğer e, kucaklayıp da geri çekmese Hagop'u muhtemelen bütün bedeniyle de o dişlilerin arasında ezilebilirdi. E, yani ölümden döndü kolunu kaybederek e, diye anlatıyordu. Sonrasında ağır bir tedavi süreci. Paşa Hastanesi'ne götürüyorlar. İlginçtir. Doğumu da Paşa Hastanesi'nde. Hagop Hoca İstanbul'da Paşa Hastanesi'nde doğmuş. Bu işte 12 yaşında falan olsa gerek kolunu kaybettiğinde gene Paşa Hastanesi'ne götürmüşler. Orada doktorlar yaşamaz. Burada ölür bu çocuk demişler ama uzun bir tedavi süreci sonuçta hayatta tutunmuş, hayatta kalmayı başarmış ama o saatten sonra babası düşünmüş ki artık bu çocuk bu tek koluyla çalışamaz edemez bari gerisin geri okula göndereyim ben bunu demiş. Bu sefer Kumkapı'daki Bezcihan Okulu'nda ortaokulu okumuş ardından da Getronagan'da liseyi. Gene dayımın tanıklığıyla diyor ki dayım ilkokuldayken haylaz bir öğrenciydi diyor. Hani sınıfın arka sıralarında otururlar ya haylazlar işte o arka sıralarda oturanlardan biriydi ama bu kazadan sonra eğitime ilgisi birdenbire arttı. Ve hep sınıfının en başarılısı olarak geçti. Bütün eğitim hayatı o başarıyla tıp fakültesine girdi. Ve evet, evet bir, bir küçük şey ekleyeyim. Için. Evet. tabi ee, Burada e, Aga Koca'nın anlattıklarından e, iki, iki vurgulamak istediğim ki şey var. E, bir tanesi daydayının bu konudaki katkısından söz ederdi. Dayısının. Evet dayısının. ...büyük bir hürmetle söz ederdi... ...kendi yaşam çizgisini... E, ...değiştirme yönündeki... ...kendisine olan katkısı... ...dolayısıyla... ...dayısı önüne bir şey seçenek sunmuş... ...yani okumaya yönelmesi... ...bir şekilde... ...onun yönünü bulmasına... E, ...yardımı yardımıyla olmuş... E, ...yani ne yapacaksın... ...kararını ver vesaire gibi... ...sonrasında da okula tutunması... ...derslerine sarılması... O açıdan oradaki sınıf arkadaşlarının çok büyük katkısından söz ederdi. Hepsinin. Benim hatırladıklarım, hatırlamadıklarım, bilmiyorum anayım mı isimlerini. Tabii ki. E, Hagop Dayday vardı, Hagop Oyacı Dayday, Sarkis Dayday ve birkaçları daha. Benim Manuk Dayday ve kız arkadaşları, Digin Nişan vesaire gibi birçoklar eminim var. Bunlar bağışlasınlar diğerleri. Benim hatırladıklarım. Ee, tabii ki sağ eli o ile kullanamadığı için, olmadığı için solunu kullanmakta problemi var. Hep desteklemişler, hep yardımcı olmuşlar. Onların yapması çok güzel bir şey ama Agop Hoca da bunu hiç unutmadı. Birçok kereler ifade ettiğini biliyorum. Beni çok duygulandırırdı yani. Çünkü Agup Kuturyan ayrıca kişilik olarak da son derece sosyal bir insandı. Evet. Belli ki bu çocukluk ve gençlik yıllarında da böyle çok iyi top oynadığını biliyoruz. Çok. Ee, bu kolunda sakatlık oluncaya kadar basketbola ilgisi daha büyük. Evet. Ama ondan sonra basket oynaması mümkün olmuyor tek kolla. Ve futbola ilgisi hep devam ediyor. Sıkı bir futbol oyuncusu. Sağlamından. O kadar ki ben bunu daha sonra... ...kendi çevrenden öğrendiğim bir şey var. O e, Tam yerini söyleyemeyeceğim. E, sahilde, kule değil galiba, oranın bir ismi var. E, sonrasında bayağı bayağı... Orada e, oynadığı zaman sürekli maçlar çıkarmış. Kendisinin, Agop özel seyircileri varmış. Ben bunu kendisinden duymadım ama bazı duyardım başka şeyleri. Doktor Bey böyle böyle duydum, doğru mu falan. <gülüyor> Gülerek şey yapardı. Teyit edirdi. Evet, aynen. Onaylandı. Öyleydi yani. Özel seyircileri varmış onu onun. izlemek için gelen. Benim daydayım da o son dönemde yak, yetişmiş ona yani. Futbol hastasıydı ve o aynı hoca, hocamız gibi hasta Fenerbahçeli'dir kendisi. Ondan da dinlediğim bir başkasından da dinlediğim bir şey bu. Bir ilave daha yapmak istiyorum. Eee Lisanslı futbolcu olduğunda, sanıyorum lisansı da vardı yanılıyorsam. Ee, Cerrah Paşa takımında oynadığı zaman ama daha öncesinde de galiba. Daha öncesinde, daha öncesinde o bahsettiğim yerde. Ee, kendisine o dönemde lefterin aldığından çok daha e, büyük bir transfer ücreti teklif etmişler. Emin olun buna. Bunu Agop Hoca söyledi bana. Ve de hiç yani bu konularda hocanın kompleksinin olmadığını biliyoruz. Tabii ki. Kompleks uzak ondan yoktu kompleksleri hocanın ee, şaşırmıştım ben onu ki beni çok şaşırtmasına rağmen çok şaşırmıştım. Lefterden fazla bir transfer, transfer ücreti yani. önermişler. Ee, beni etkileyense kaderin bir cilvesi olarak bu Cerrahpaşa ile olan ilinti. Çünkü e, liseyi bitirdikten sonra da tıp fakültesini kazanınca Cerrahpaşa tıp fakültesi ya. öğrencisi oluyor. Okulu bitirince orada asistanlık yapmaya devam ediyor. Ee, dolayısıyla Cerrahpaşa ile bağı hiç kopmuyor. Sonrasında orada öğretim üyesi oluyor. Profesör olduktan sonra yıllarca nitekim oradan da emekli oluyor. Emekli oldu ama uzaklaşabildi mi Cerrahpaşa'dan? Uzaklaşmadı mı? Yok canım sürekli gidiyordu sabahlar. <gülüyor> <gülüyor> Sabahları gidiyordu gene orada. Çok komikti. Kaç kere gittim orada onu görmek için yani çok komikti derken hoca, hocamızın komik tarafı kuvvetliydi yani şakayı kendisi de severdi ben de çok severdim dolayısıyla iyi anlaşabildiğimiz bir başka noktalar anlıyorduk. Evet, eşkıyevi insan çok çok. Ben de daha önceki karşılaşmalarında buna hep tanıklı gittim ki Agop Gotoyan en spiritüel bir insandı. Ee, evet yani yaşamına dair de kısacık bir not düşmüş olduk yaşam öyküsüne dair. Ee, şimdi gene bir müzik dinleyelim. Çünkü bugün için e, hazırladığımız epeyce bir müzikler var. Ee, bu kez dinleyeceğimiz Inti Illimani'den Sobre Tu Playa Latin Amerika'nın efsanevi müzik grubu Inti Illimani, 1967'de Şiride Santiago Teknik Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler tarafından kuruldu. 1973'te Pinochet'in darbesinin ardından 14 yıl boyunca sürgünde kaldı. Yaptığı onlarca albüm ve Türkiye'de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde verdiği konserlerle, dünyanın dört bir yanındaki devrimci protest müzik hareketinin derinden etkiledi. Çalışmalarına, ve ilham kaynağı olmaya 50 yıldır devam ediyor. Topluluğun 2002 yılında yaptığı Lugares Comunes adlı albümünden bir beste çalışması dinliyoruz. şimdi müzik arasına girdiğimizde e, Paşa'da e, hoca üzerinde önemli etkisi olan birisinden bahsetmiştin Yıldız onu evet. dinleyicilerimizle hocanın, de paylaşalım. Evet hocanın e, şeyle da yad ettiği minnetle yad ettiği bir isim vardı. Cerrahpaşa'da onun önünü açan insanlardan biri e, en önemlisi belki de hocası Faruk Nemlioğlu o da cildiyeci miydi? E, evet Sanırım evet. Yanlış bir bilgi vermeyeyim şimdi. Sanırım evet. Agop Hoca'nın önünü açan kişi. Tabii önemli insanlardan söz ederken e, mamasını söylemeye hiç e, gerek duymadım. Çünkü o birçok kere dinlendirildi. E, Makri Mayrik tabii ki haya, Agop Hoca'nın hayatındaki en önemli, ilk en önemli insandı şu, şüphesiz. Evladını sonsuz bir şeyle desteklemiş tam bir Anadolu maması. Ben onun ağzından bir mektubu e, evet. emekli olduğu gün yapılan Aynen. törende dinledim evet. değil mi? Hakop Hoca'nın e, kız kardeşi okuyor evet. annesinin evet. ağzından o mektubu ki evet. hep bize gurur verdin. Evet, e, Evet senin Aa, o türlü yüzümüz güldü anlamında. O çok gerçek bir şeydi mektuptu gerçekten ben bunu canlı tanıyım. Ustup Makriyaya ile Hoca arasındaki oydu. Birçok kereler benzeri şeyleri yayan ağzından duydum ben. Canlı tanıyayım yani. Peki herhalde. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri Bu hafta e, ağırlıklı olarak e, Çok sevdiğimiz bir e, Abimizi Ölümünün hemen ardından andık Onun çok yakınında bulunmuş olan Arkadaşım sevgili Yıldız ile Birlikte Yıldız sana çok teşekkür Ediyorum programımıza katıldığın için Bugün birkaç saat sonra Değil Programın başında da dediğim gibi e, Sevgili Hagop Gotoyan'ı Sonsuzluğa uğurlayacağız Kumkapı Kilisesi'nden saat 3'te e, Bu bu hafta programımızın sonuna geldik ve size gene bir müzikle veda ediyoruz. Bu hafta çalacağımız son parça Ala Levonya'nın yorumuyla Girigya. Ala Levonya Ermenistan'da popüler müziğin çok sevilen isimlerinden biri. Ermenistan'ın yanı sıra Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'nun birçok şehrinde konserler verdi. Halk şarkılarının yanı sıra sözleri ve müzikleri kendisine ait besteler de seslendiriyor. Dinleyeceğimiz şarkı Efkereli doktor, şair, çevirmen ve siyasetçi Rah Nahabed bir şiiri üzerine İstanbullu müzisyen Kapriyel Yeranyan tarafından yapılmış ve büyük bir ün kazanmış halen çok sık seslendirilen bir beste, Gili Haftaya görüşmek üzere efendim. Küçük bir şey söyleyebilir miyim? Aa, lütfen buyurun. Ee, benim için bu, <gülüyor> e, tabii ki bu şeye katılmak e, bir görevdi. Ee, teşekkür ederim bu konuyla ilgili olarak Pakat Akbari. Rica ederim. Keşke e, çok daha geniş bir vakit olmuş olsaydı. Hocanın e, güzelliklerinden anlatabileceğim daha çok şeyler vardı. E, bu yüzden çok e, bağışlayın. Kend, e, denk gelenleri söyleyebildim. Daha fazlasını elbette ki anlatmak isterdim. Bu kadar şeyleri sağlayabilecek bir insan değil kendisi. Hiç şüphesiz. şüphesiz. Ee, o yüzden bir kere daha teşekkür ederim. En azından bir nebze olsun. Dinlendirebildiğim için kendisine borçlu olduğum bir şeyi bir nebze yapabildim. ne mutlu bana. Biz teşekkür ederiz. Çok da güzel yaptın. Ayağına evet. sağlık, yüreğine sağlık. Hoş geldin teşekkür tekrar. Olsun. Haftaya görüşmek üzere. you to come